Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Vessalatü vesselamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain 72. Bab Kibirlenmenin ve başkalarına üstünlük taslamanın haram oluşu Konu ile ilgili Kasas suresi ayet 83 Rabbimiz buyuruyor İşte ahiret yurdu biz onu yeryüzünde büyüklük taslamaktan ve bozgunculuk çıkarmaktan sakınan kimselere ebedi yurt kılacağız. Mutlu son Allah'a karşı saygılı ve itaatkar davranan kimselerin olacaktır. İsra suresi ayet 37 Ey insan! Sakın Allah'ın sana bahşettiği zenginlik, kuvvet, güzellik, zeka gibi nimetlerle şımarıp da yeryüzünde kibirli kibirli yürüme. Çünkü sen aslında o kadar aciz bir varlıksın ki ne yerleri yırtıp parçalayabilirsin ne de boyca dağlara erişebilirsin. Lokman suresi ayet 18 Sakın gurura kapılıp da insanları küçümseyerek onlardan yüzünü çevirme. Yeryüzünde çalımlı çalımlı da yürüme. Daima saygılı ve alçak gönüllü ol. Çünkü Allah gurura kapılıp büyüklük taslayanları sevmez. Ve Kasa suresi 76-81. ile ayetlerde Rabbimiz buyuruyor. Firavun'un en büyük mali destekçisi olan Karun, İsrailoğullarından yani Musa'nın kavmindendi. Fakat servetini Firavun'un hizmetinde kullanarak halkına ihanet etti. Ve onlara karşı zalimce davrandı. Oysa biz ona öyle hazineler vermiştik ki sadece anahtarları taşımak bile kalabalık ve güçlü bir topluluğa ağır gelirdi. Karun'un gittikçe yoldan çıktığını gören soydaşları ona ey Karun sakın şımarıp kibre kapılma demişlerdi. Çünkü Allah kibirlenenleri sevmez Allah'ın sana bahşettiği bu servet ve zenginlik ile Ahiret yurdunu kazanmaya çalış fakat dünyadan payına düşeni de unutma. Allah sana bunca nimetler vererek nasıl iyilikte bulunduysa sen de fakirlere, muhtaçlara öyle iyiliklerde de bulun. Ve sakın yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya kalkışma. Çünkü Allah bozgunculuk yapanları sevmez. Arkadaşlarının bu öğütlerine karşı Karun, bu servet bana ancak sahip olduğum bilgi ve üstün yetenekler sayesinde verilmiştir. O halde mal benim, mülk benim. Dilediğim gibi harcarım diyerek karşılık verdi. Oysa bilmiyor muydu ki o sahip olduğu bilgiyi, beceriyi kendisine bahşeden Allah, ondan önce çok daha büyük bir güce ve sayısal çoğunluğa sahip olan nice nesilleri böyle nankörce davrandıkları için helak etmişti. ''Suçluların günahları o kadar açıktır ki bu suç onlara sorulmaz bile.'' Derken Karun göz kamaştırıcı bir görkem ve gösteriş içinde soydaşlarının karşısına çıktı. Dünya hayatına düşkün olanlar ona imrenerek ''Ah keşke Karun'a verilen şu servet ve nimetlerin bir benzeri bize de verilseydi. Doğrusu o gerçekten çok şanslı biri.'' dediler. Fakat kendilerine sağlam bir iman ve derin bir ilim bahşedilmiş olan akıllı ve dirayetli kimseler bu şaşkınlara seslenerek yazıklar olsun size dediler. İman eden ve bu imana yaraşan güzel davranışlarda bulunanlar için Allah'ın vereceği ödül dünyanın bütün zenginliklerinden daha iyidir. Ne var ki fedakarlığın getireceği sıkıntılara Sabredenlerden başkası buna erişemez Karun bir süre daha refah içinde hayat sürdü Fakat sonunda hem kendisini hem de o görkemli sarayını helak edip yerin dibine geçirdik Öyle ki ne o güçlü kuvvetli orduları ve adamları onu Allah'a karşı koruyabildi Ne de kendi kendini bu acıklı sondan kurtarabildi Evet saygıdeğer dinleyenler konu ile ilgili Abdullah bin Mesud radiyallahu an anlatıyor. Bir gün Peygamber aleyhisselam kalbinde zerre kadar kibir olan kimse cennete giremez buyurdu. Bunun üzerine sahabilerden biri insan elbise ve ayakkabısının güzel olmasını arzu eder ve bu güzelliklerle sevinç duyar. Bu duygu da kibirden sayılır mı ey Allah'ın Resulü diye sordu. Peygamberimiz hayır, giyilen güzel şeyler böbürlenmeye, gururlanmaya yol açmadığı sürece onu giyen kişinin duyduğu sevinç kibir sayılmaz. Çünkü Allah güzeldir, güzeli sever, kibir hakka karşı büyüklenmek ve insanları küçümsemektir buyurdu. Selam'ı bin Ekva radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Büsür Bin Rai adındaki bir adam peygamber aleyhisselamın yanında sol eliyle yemek yiyordu. Peygamber ona sağ elinle ye buyurdu. Adam yapamıyorum diye karşılık verdi. Peygamber o halde yapamaz ol dedi. Çünkü o adam sırf kibrinden dolayı peygamberin tavsiyesini reddetmişti. Bu hadiseden sonra bir daha sağ elini ağzına götüremez oldu. Evet sayıdeğer dinleyenler, kendisini taş yağmuruna tutan inkarcılar hakkında bile Allah'ım onlar cahil insanlardır. Onları affet diye yalvaran şefkat peygamberi o mümine bu bedduayı layık görmüştü. Çünkü bir Müslüman bir takım hata ve kusurlar yapabilir, hatta işlenmesi yasak edilen günahlar işleyebilirdi. Fakat asla kibirli olamaz. Hele peygamberine karşı hiçbir şekilde kibirli davranamazdı. Bir kafir veya münafık bunu yapsa belki cezası ahirete ertelemek üzere affedilebilirdi. Fakat peygamberin terbiyesinde yetişen bir müminin bu çirkin tavrından dolayı ciddi bir şekilde uyarılması hatta ibret verici bir cezayla terbiye edilmesi gerekiyordu. Nitekim tebük gazetesine gitmeyen 80 küsur münafık affedilmiş. Fakat suçunu itiraf eden 3 samimi mümin cezalandırılmıştı. Evet saygıdeğer dinleyenler Hz. Ömer'in üvey oğlu Harise bin Vehb radiyallahu anh'tan Peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Size cehennemliklerin kimler olduğunu söyleyeyim mi? Onlar katı kalpli, kaba, cimri, kendini beğenmiş kibirli kimselerdir. Yine bir başka hadis, Ebu Said el-Hudiri radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Peygamber aleyhisselam ahiret alemini temsilli bir uslupla anlatarak şöyle buyurmuştur. Cennet ile cehennem aralarında münakaşa ettiler. Cehennem de ceza gören zorbalar ve kibirli kimseler var dedi. Cennet ise bende de mükafat hak eden zayıf ve yoksul insanlar var dedi. Bunun üzerine Allah şu sözlerle aralarındaki çekişmeyi halletti. Ey cennet sen benim rahmetimsin dilediğime seninle merhamet ederim. Ey cehennem sen de benim azabımsın dilediğime seninle azap ederim. Her ikiniz de gereklisiniz ve ikinizi de doldurmak bana aittir. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan Peygamber Aleyhisselam'ın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Kibirli kibirli elbisesini yerde sürüyerek yürüyen kimse Allah mahşer günü rahmet nazarıyla bakmayacaktır. Çünkü Allah kendini beğenen, başkalarına çalım satan kimseleri sevmez. Ancak Kibir ve gösteriş niyeti taşımaksızın bu tür uzun elbiseler giymekte bir sakınca yoktur. Abdullah bin Ömer radıyallahu anhümadan Peygamber aleyhisselam şöyle buyurdu rivayet edilmiştir. Kibirli kibirli elbisesini yerde sürüyerek yürüyen kimseye Allah mahşer günü rahmet nazarıyla bakmayacaktır. Bunun üzerine Ebu Beker radıyallahu anh ey Allah'ın Resulü benim elbisemin yan tarafı çok dikkat etmediğim zaman yere sarkıyor. Bu durumda günaha girer miyim diye sordu. Peygamberimiz "Sen bunu büyüklenmek için yapmıyorsun ki. Uzun elbise giyenler bunu ancak kibir ve gösteriş amacıyla yaptıkları takdirde günaha girerler." buyurdu. Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan Peygamber Aleyhisselam'ın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. "Üç grup insan vardır ki mahşer günü Allah ne onlarla konuşacak, ne kendilerini günahlarından arındırıp temize çıkaracak, ne de yüzlerine bakacaktır. Ayrıca onlar için can yakıcı bir azap vardır. Bu üç grup insan şunlardır. Yaşına başına bakmadan zina eden ihtiyar, güç ve saltanat sahibi olduğu halde yalan söyleyen hükümdar ve kibirlenecek bir şeye sahip olmamasına rağmen kibirlenen fakirdir. Evet sayı değer dinleyenler, yine Ebu Hureyla radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Peygamber aleyhisselam şöyle buyurmuştur, Yüce Allah şöyle buyuruyor, İzzet ve şeref benim gömleğim, büyüklük ve yücelikle hırkam sayılır. Yani her türlü üstün vasıf yalnızca bana aittir. Benden başka hiç kimsenin büyüklenmeye hakkı yoktur. Bu konularda benimle boy ölçmeye kalkan olursa ona mutlaka cezasını veririm. Ebu Hureyre radiyallahu anh'dan peygamber aleyhisselam şöyle buyurdu rivayet edilmiştir. Vaktiyle kendini beğenmiş bir adam en güzel elbiselerini giymiş, saçlarını taramış, çalım satarak yürüyordu. Aniden Allah, onu yerin dibine geçiriverdi. İşte o adam kıyamete kadar yerin dibinde debelenmeye devam edecektir. Seleme bin Ekva radiyallahu ahtan Peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Kibir insanı felakete sürükleyen büyük bir günahtır. Şöyle ki insan kibirlene kibirlene sonunda Allah tarafından zalimler grubuna kaydedilir. Ve böylece zalimlere verilen ceza ona da verilir. Evet saygıdeğer dinleyenler bir programın daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki programda görüşmek üzere inşallah. Esselamu Aleykum ve Rahmetullah.